Selatü ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim. Müminler cihatla sorumluydu. İslam'ı anlamada büyük bir çaba gerekiyordu. Allah'ın kitabını anlamak diye bir hasreti, bir özlemi olacaktı. Önce anlamak vardı. Ayetlerin ikliminde olmak vardı. Ayetler, ayetlerin önümüze koyduğu model insanlar, peygamberler, örnek mü'minlerdi. Kulluğu en güzel öğreten mü'minlerdi. Usve-i Hasene'ydiler. Onları anlamak hem kulluğu yaşamaya yönelmekti anlamak ve yaşamak iç içeydi. Anlamak ve yaşamak bir bütünün parçalarıydı. Sadece teorik zeminde anlama çabası içinde seyretmek, Anlamayı yüzeysel kılardı Nice anlamlar Ancak yaşandığında kendini açardı Yaşanınca idrak edilirdi Yaşandıkça Manalar terennüm edilirdi Yaşamaya gayret edildiğinde Engeller bir bir Kendini gösterirdi Öncelikle nefs Karşılık verirdi Heva ve heveslerinden Günübirlik alışkanlıklarından Asla vazgeçmek istemezdi Nefs Bin bir yoldan mümince yaşantının önüne set olurdu. Engeller oluştururdu. Çünkü nefs kendini merkeze alırdı. Kendi isteklerine göre bir hayat yaşamak isterdi. Sanki biricik kuvvet, biricik güç gibi insanı egemenliğine almak isterdi nefs. Bir de ortam vardı. İnsan neticede bir ortamda doğan ve büyüyen varlıktı. O ortamdan kaynaklanan engeller de olabilirdi. Hele ortam değerlerle çelişen bir hal arz ediyorsa o zaman mümin insanın işi daha bir zor demekti. İnsanın ortamı ölüm kalım boyutlarında önemliydi. Siyonizmin önde gelen isimlerinden biri öyle diyordu. Bir insanı değiştirmek istiyorsanız onun yaşam şartlarını onun ortamını değiştirin diyordu. Mü'min insanın bilinci, cihat bilinci oluyordu. Yüksek bir gayretin insanı olmalıydı yani. Hakkaniyet çizgisinde yürüyebilmenin yüksek hassasiyeti olmalıydı. Hayatın merkezinden dünyevileşmeyi çıkarmalıydı. Hayatın merkezinden nefsin tasallut çizgilerini silmeliydi. Hayatın merkezinde rahman Rahim olmalıydı. Hayatın merkezinde yüksek bir, Ahiret bilinci olmalıydı. Gönül gözüyle Resulullah'ı izlemeliydi. Onu modellemeliydi. Cihat yüksek bir gayretti, çabaydı, dirençti. Cihat, nefsin bencilliğinden kurtulma çabasıydı. Hayatı paylaşmanın gayretiydi. Kendinden daha çok çevresini, toplumunu düşünme hassasiyetiydi. Asıl hayatın ahiret hayatı olduğunu derinden kavrama şuuruydu. Haliyle dünya hayatında sadeliği, zahidane hayatı hayat haline getirebilme duyarlılığıydı. Kalbin ritimleri Rabbi Rahim'in rızasındaydı. Kalplerdeki en derin bilinç, Rahman-ı Rahim'in rızasını kazanmaktı. Her şeyin sahibinin Rabbi Rahim olduğunu duyabilme, fark edebilme derinliğiydi. Tövbe suresinin 111 ve 112. ayetinde, hiç şüphesiz Allahu Teala müminlerden karşılığında onlara cenneti vermek üzere canlarını ve satın almıştır. Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler veya öldürülürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da onun üzerine gerçek olan bir vaattir. Allah'tan daha çok ahdine vefa gösterecek olan kimdir? Şu halde Yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinip müjdeleşiniz. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Tövbe edenler, ibadet edenler, ham edenler, seyahat edenler, ruku edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten sakındıranlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar. Sen tüm müminleri muştula, müjdele buyurluyor. Cihat nefsin arındırılması çabasıydı. Cennet nefsin hoşlanmadığı şeylerle çepeçevre kuşatılmıştı. Nefsin çılgınca arzularıyla cennetin yolu kesişmiyordu. İnsan nefsin arzularını takip ederse, yolu nefsin yolu olursa o aranda cennetten uzaklaşıyordu. Elbette nefsin meşru istekleri, tabi istekleri vardı. O istekler yerine getirilmeliydi. Ama denge özenle korulmalıydı, Denge kaçırılmamalıydı. Bedenin miskinliğine, Bedenin rahavetine, Tembelliğine asla yol verilmemeliydi. Nefsin zorluklara, Meşakkatlere alıştırılması gerekiyordu. Ki böylece, irade güçlü hale gelsindi. Şiddet ve korkular karşısında, Dirençle ayakta durabilsindi. Gevşeklik ve yorgunluğu terk etsindi. Cihatsa, Direnci elde etmekte, Zorlukları aşmayı başarmaktı. Nefsin miskinliklerini izale edebilmekti. Cihat arınmanın berrak yoluydu. Şöyle buyuruluyordu. Eğer bir yara aldıysanız, o kavme benzer bir yara değmiştir. İşte o günleri biz insanlar arasında döndürüp duruyoruz. Bu, Allah'ın iman edenleri belirleyip ayırması... Ve sizden şahitler veya şehitler edilmesi içindir. Allah zulmedenleri sevmez. Yine bu Allah'ın iman edenleri arındırması ve inkar edenleri yok etmesi içindir. Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri belirleyip ayırt etmeden ve sabredenlerde belirleyip ayırt etmeden cennete gireceğiniz mi zannettiniz? Andolsun. ''Siz onunla karşılaşmadan önce ölümü temenni ediyordunuz.'' ''İşte onu gördünüz ama bakıp duruyorsunuz.'' buyruluyor. Cihat Allah yolunda zilletten, alçaklıktan, gevşeklikten kurtulmaydı. Mü'minlere cihat temel bir sorumluluk olarak yükleniyordu. Yüksek bir gayret içinde olmaları yükleniyordu. İnsan çalıştığı kadardı. Bu her insan için öyleydi. Çalışan yol alıyordu.'' Çalışan güç kazanıyordu Çalışan biliyordu Çalışan olup bitenlere müdahale edebiliyordu Uyuşmuş olanlar, miskül olanlar gaflet uykusundan kendisini alamayanlar Acizliğin girdabında kıvranıyorlardı Cihat bilgide güçlü olmaydı Cihat amelde yaşantıda güçlü olmaydı Cihat hayatın bütün alanlarında yüksek bir çabaydı Güçlü bir birey olmak vardı güçlü bir toplum olmak vardı. Güçlü bir millet, ümmet olmak vardı. Bu zemini oluşturmada kendi değerlerine göre eğitimi gerçekleştirmek demekti. Kendi inanç esaslarına göre hayatı yaşamak demekti. İnsanlığa Allah'ın dinini sunmak demekti. Hem halle hem dille sunabilmek demekti. Değilse güç yoksa, kuvvet yoksa güçlülerin gölgesinde kalmak vardı güçlülerin egemenliğinde zavallı olmak vardı, onların yönlendirdiği gibi hayatı yaşamaya mahkum olmak vardı. Cihat, özgür bir millet olarak varlığını sürdürmekti, onurlu bir hayatı gerçekleştirmekti. İsa Suresinin 91. ayetinde O halde dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da,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 zayıfların çığlıklarına kim ses verecekti? Ağıtları, arşaleye yükselen çocukların derdine kim derman olacaktı? Kadınların bir nesne gibi, bir meta gibi kullanılmalarına hangi dur diyecekti? Yeryüzünü dolduran zulüm ve işkenceye kim tavır koyacaktı? İnsanlığın bu can yakıcı, acılı sorunları nasıl halledilecekti? Bunların çözümünü yeryüzünü sömürenlerden beklemek gerekirdi? İnsanlığı muvahim duruma düşürenlerden çözüm mü beklenecekti? İnsanlığın sorumluluğu müminlerdeydi. Alimran suresinin 110. ayetinde Siz insanlar için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız buyuruluyor. Nahl suresinin 90. ayetinde kuşkusuz Allahu Teala adaletle hükmetmeni emrediyor. Yaptığınız işi en güzel şekilde yapmanızı, vermeye akrabalarınızdan başlamanızı emrediyor. Azgallığın her türlüsünü haram kılıyor. Zulmü, işkence ve sömürüyü yasaklıyor. Allahu Teala böylece güzelliklerin çizgileriyle zulüm ve çirkinliklerin çizgilerini önümüze seriyor ki Kavrayalım, anlayalım diye buyuruluyor. Cihat bir duyarlılıktı, derin bir duyarlılıktı, insanlığı kucaklayan bir sorumluluktu. Peygamber Efendimiz'den bunun boyutunu berrak bir şekilde öğreniyorduk. İnsanlar iman etmiyorlar diye kendini helak mı edeceksin buyuruluyordu. Onun kalbinde bütün insanlığı kucaklama vardı. Alemlere rahmet olanın kalbinde alemler vardı. Önce küfrün karanlığından kurtuluş vardı. Hayatın anlamsızlığına gömülmüş gönülleri, zihinleri kurtarmadına büyük bir çehit vardı, çaba vardı. Sonra insanlığı sömürgeci zorbaların ağından kurtarmadına yüksek bir gayret, hummalı bir çalışma vardı. Rahman-ı Rahim kuluna verdiği o yüksek potansiyeli, o yüksek kabiliyeti ve muhteşem zamanı hak yolunda değerlendirsin hakkın hakim olması için değerlendirsin istiyordu. Bunun genel adı cihat şuuruydu, cihat bilinciydi. Asur suresinde öyle buyuruluyordu, bütün zamanlara yemin olsun ki kuşkusuz insan kendisine verilen bütün kabiliyetleri, enerjileri ve zamanları telef etmektedir. Ancak iman edenler, varoluş sırrını kavrayanlar, imanlarının gerektirdiği gibi yaşayanlar, Salih amel işleyenler Birbirlerine hakkı dile getirenler Ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler İşte kurtuluşa erenler bunlardır Allah'ın kuluna verdiği kabiliyetleri Enerjileri ve zamanları değerlendirip Sahili selamet olanlar bunlardır buyuruluyor Cihat bilinci hayatın bütün alanlarında Varlık ortaya koyabilmekti Hayatın hiçbir alanında Boşluk bırakmama hassasiyetiydi Böylece önce ümmete sonra insanlığa insanca bir hayat yaşamada büyük katkı sağlamaktı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.